Ben ayağımı kırsam benimki 3 ay, ayda ne yapar? Düzelir. Ama senin ayağın kayarsa ümmetin ayağına kayar. Diyor. Aleykümselam. Evet. Demek ki ilim sahibi çok çok nedir? Önemlidir. Mesela kardeşlerim geçmişte belamdan bahsedilir. Kur'an'da ve sünnette benim zikrini çok çok inceledik. Karını düşünün. karın.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 Geldiğinde bir bakıyor ki komutanların giyinişi değişmiş. Farklı bir giyiniş, lüks bir giyiniş, o zırhlı giyinişler, cafcaflı giyinişleri görünce rahatsız oluyor. Ve her komutan bir başkasını Ömer'e şikayet ediyor. Yani kıymet ediyor. Ömer buna çok üzülüyor. Gidiyor. iki tane mektup yazıyor Emre'e.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 Bakın bizim içimizde de günahlar hep zenginlerden başlar, Bidatlar, ameldeki zayıflıklar hep malı mülkü olan insanlarda başlar. Garibana istediğin şakayı yap, istediğin sözü söyle, istediğin emri ver ki emir bırak artık günümüzde de. Onu harfîne ne yapar? Yerine getirir. Azıcık parası pulu olan bir adamı şuradan kalk şuraya otur diyemezsin gururlanır, kibirlenir. İşte İslam'ın düştüğü noktalar burası. Allah hepimize hayır versin. İlim ehli de dünyaya meyledince artık yeryüzü ne yapmıştır? Felaketler yeri olmuştur. Bakın yakın zamanda ölen alimleri bir inceleyin. Mesela Şeyh Muqbil Yemen'de yaşayan bir alimdi. Allah kendisinden razı olsun. Allah evet. hallet etsin. Evet. Rabbim bu kabrini cennet eylesin. Kendisinden bahsediyorlar. İnanın, ayağında çorabın olmadığını söylüyorlar. Kütüphanesinde halısının olmadığını söylüyorlar. Ve adam kanserden öldü. Medine'ye hastaneye geliyor, Yemen'de. Hani böyle arabaları olur ya, dolmuş otobüs tipi. Onun içinde iki büklüm görüyorlar. Şeyh bu Şeyh Şeyhulistan bu adam. Şey bu adam. Düşünün, yaşantıya bakın. Ve o şekilde de gariban bir şekilde ne yaptı? Bu adam öldü. Günümüzde alimim diye ki onun seviyesinde ben tanımıyorum. soru soramıyorsun bile. Yanına bile ne yapamıyorsun? Yaklaşım. Yaklaşamıyorsun. Bak, Eleser'in hocasına Yusuf El Kardavi'ye havlayan köpek diye reddiyesi var. Yani el havlayan köpeğe diye. Çünkü hadisin karıcısıdır. Birçok meselelerde tevhile gitmiştir. <Gülüyor>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 Adam hamama gidiyor. Keseliyen adam ona iki tane ayar veriyor. Bir de bakmışın toplum onun peşinden gitmiş. Bir padişahın kelleğini atmışlar, almışlar. E toplumu yönlendiren ayak takımı olacak alimler. Hangisi? Alimler. Eğer alim dünyevileşirse sana da öğreteceği nedir? Allah korkusu değil. Anca nedir? Bir fırkalaşma. Bakın isim vererek zikredeyim. Fetullah Gülen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 işte şu mesele, işte bu mesele ilim böyle değil ki kardeşlerim. İlim camiye gidip cemaatle başlar. Namazına kabinde tut da 24 saatlik bütün beşeri münasebetlerinde ne yapar? Devam eder. Yani alim insanların nedir? İçindedir, ayrılan değildir. Dağın başında veyahut bir köyde yaşayan değil. Sen dağın başına çıkmışsın. Budist miyiz biz ya? Tapınak mı yapıyoruz da? Yani dağın başına gideceğiz. Bir Budist tapınağı yapacağız. Kafaları kazıyacağız, yiyeceğiz. gelmişse giyeceğiz. Orada duracağız. Budist miyiz biz? Biz de Müslüman insanlarız. Buradaysan, burada. Köydeysen, köyde şehirdeysen şehirde muhakkak beş vakit namazda gördüğün iç içe olduğun ne olacak? İnsanlar olacak. Ama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 ilminden faydalanılmayan alimdir diyor. Diyanet'in konferans salonu var Kocatepe'nin orada Hı. ilmi sohbetler oldu da ben kaçırmam giderim. <gülüyor> Hangi mesele işleniyorsa o konunun uzmanı proflar e, tezlerini sunarlar inerler. Karşılıklı şey varsa o itiraz eden çıkar itiraz ettiğini söyler. En son gittiğimde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 Allah Azze ve Celle onlara ne diyor? İlim ehline. Allah'ın ayetlerini az bir pahaya satmayın. Yani dünyalık bir menfaat karşısında ters tutun. Etmeyin. Kim bunu yaparsa, Allah'ın indirdiğine hükmetmezse, kafirlerin ta kendisi diyor. Yani ilim ehli dünyevileştikçe, felal, haram, her şey ne yapacaktır? Değişecektir. Ve asıl öğretilmesi gereken hükümler hep ne yapacak?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 bir bakıyorsun adamda ne şan ne şeref kalmış. Bir gün önce yüceltiyorlar. Tepeye çıkartıyorlar. Dediklerini yapmazlarsa kasede ne yapıyorlar? Doğru ya da yanlış. E, Bilmiyoruz çünkü biz. Doğru ya da yanlış bir propaganda. işini ne yapıyorlar? Bitiriyorlar. Allah Resulü ne güzel söylüyor. Köyde yaşayan kaba sabah. Avcılıkla devamlı uğraşan kafil devlet kapısına giden de ya canında ya da ya da ayartılır diyor. Onun için kardeşlerim bunlara çok çok ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kim devamlı olarak zalim idareciyle düşer kalkarsa fitneye düşer. Yine kul zalim sultana yaklaşmakla <gülüyor> Allah'tan uzaklaşmaktan başka bir şey kazanamaz.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 Ömer bin Abdülaziz'in devrini çok okuyan var mı? Ömer bin Abdülaziz halife olduğunda Allah kendisinden razı olsun. Hutbede Ali'ye de, Hasan'a da, Hüseyin'e de küfrediliyor, biliyor musunuz? Peygamberin torununa damadına küfrediliyor. Ve küfredilmeden de hutbeye başlanmıyordu. Ömer bin Abdülaziz emir olduktan sonra hepsini yaptı?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 haftaya basiret üzerine bir kavram işlemeyi düşünüyorum. İnşallah Rabbim bizlere nasip edersin.